Bu ümmet içinde şirk koşanların çoğalması. Aslında bu ortaya çıkmış alametlerdendir ve artarak devam etmektedir. Bu ümmetin içinde şirk koşanlar görülmüş ve bazı kabileler müşriklerin saflarına katılmıştır. Putlara yani ve senlere ibadet etmişlerdir. İçinde kabirler bulunan türbeler inşa edilmiş, Allah'ı bırakarak bunlara ibadet edilmiştir. Onlardan bereket bekleyerek el ve yüz sürülmüş, onları yüceltmiş, adaklar kesmiş, onlar için anma ve yaşatma törenleri düzenlenmiştir. Onlara öyle bir değer verildi ki, sanki onlar lat, uzza, ve menat seviyesine veya onlardan daha yüksek seviyeye gelmişlerdir. Ebu Davud'un Abu Davud ve Tirmizi Sevvan radıyallahu anh'tan şöyle rivayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İze vudi'a's sayfu fi ummeti lem yurf'a anha ila yevm el kıyame. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَى قَبَائِلُ مِنْ اُمَّةِ بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّ تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّةِ الْاَوْثَانِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimde kılıç konulduğu vakit, yani cihat terk edildiği vakit, kıyamete kadar bir daha kalkmayacaktır. Ümmetimden kabileler müşriklere katılmadıkça, Ümmetimden kabileler müşriklere katılmadıkça ve ümmetimden kabileler putlara ibadet etmedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor. Yine hadis Ebu Davut'ta Tirmizi'de kayıtlı olduğunu söylemiştik. İmam Elbani Rahimullah Es-Sahih'a da bunu tashih etmiştir. Yine Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu ten rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. La takumu's saatu hatta tat hatta tatriba <gülüyor> alayatu nisa'i daws 'ala zil khalasah. Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Daws kabilesinin kadınlarının kalçaları Zulhalasa puthanesinin etrafında sallanarak dönmeye başlamadıkça kıyamet kopmaz. Ben hadisi olduğu gibi naklediyorum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu bu şekliyle haber vermiştir. Hatta, hatta e, Ümmüne Seleme radiyallahu anhe, Allah Resulü aleyhissalatu vesselame diyor ki, Ey Allah'ın Resulü diyor, yani kadınlarla ilgili, halleri kendisine sorduğu zaman diyor ki, Allah hakkı söylemekten utanmaz deyip, affedersiniz kadınlarla ilgili halleri soruyordu. Dolayısıyla, bizim de okuduğumuz hadiste, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu şekilde ifade ediyor. Hakkın söylenmesinden inşallah biz de utanmayacak, dile getireceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, devs kabilesinin kadınlarının kalçaları, Zülhalasa puthanesinin etrafında sallanarak dönmeye başlamadıkça kıyamet kopmaz. Yani onun etrafında dönmeye başlamadıkları sürece veya ondan razı olmadıkları sürece kıyamet kopmaz. Şimdi Zülhalasa içinde put yani sanem bulunan ev anlamındadır. Hatta Halasa evin ismi Zulhalasa da putun, Sanem'in ismidir. Yani putun ismi Halasa'dır. Ee, halasa evin ismi Zulhalasa deyince de e, o putun ismidir. Zulhalasa her biri Zulhalasa diye adlandırılan iki putun ismi. Bir tanesi devs kabilesinin, diğeri hem Hasem kabilesinin ve hem de Arap olmayanların putudur. Bu hadiste geçen Devs kabilesininkidir. Bu putun bulunduğu yer şu Antaif'in güneyindeki Zehran şehrinde olduğu bilinmektedir. Bulunduğu yere Seruk denilmekte ve Halasa putu Rams köyünün yakınında yüksek kayalık bir tepenin üstündedir. Aslında Zülhalasa, Devs kabilesinin cahiliyede ibadet ettiği putun adıdır. Arkadaşlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu hadiste haber verdiği gerçekleşmiştir. Nitekim, cahillik ve bilgisizlik yayılınca, Devs ve onun etrafındaki Araplar, tekrar eski cahiliye günlerine dönerek, Zülhalasa'ya ibadet etmeye başladılar. Yani cahillik Araplar arasında yayılmaya başlayınca ne yaptılar? Cahiliye günlerine geri döndüler ve Zulhalasa'ya ibadet etmeye başladılar. Ta ki bu durum Muhammed bin Abdülvehhab Allah ona rahmet etsin. Tevhid davasına başlayıp dinin unutulan bölümlerini insanlara tekrar anlatılıncaya kadar devam etti. Yani Yakın zamana kadar yani 1800'lü yıllar miladi olarak yakın bir zamanda olan şeydir bu. Muhammed bin Abdülvehhab onların bu Allah Resulü Aleyhisselatü haber verdiği devs kabilesinin Zulhalasa putu aynı şekilde orada ortaya çıktı ve cahiliye orada tekrar hortladı. İnsanlar bu puta ibadet etmeye başladılar. Yani biliyorsunuz bu ümmetin içinde şirk görülecektir. Şirk kavramı geniştir. Yani itikadi şirk, ameli şirk, gizli şirk, açık şirk, bir sürü şirk çeşitleri var. Ancak burada hadiste haber verilen sanem yani putların kendisi puta bizzat putu kutsamak. Yani maalesef bugün günümüzde de kabirler aynı şekilde kutsanıyor, oralardan yardım dileniyor, oralara sığınılıyor, oralarda kurbanlar kesiliyor. Aynı şekilde bu da... Maalesef putçuluktur çünkü Allah Azze ve Celle ayette Hac Suresinde buyruyor: "Yedego min doni Allahi male ydur ruhu male ymfego" diyor ki Allah'tan başka kendisine zararı da faydası da olmayan şeye dua eder. Yedego lemen durrhu akrabu min nafgi. Hatta zararı faydasından daha çok olana dua eder yani ibadet eder. İşte bu. Devs kabilesinin ibadet ettiği Zulhalasa Putu Muhammed bin Abdülvahab'ın dönemine kadar devam etti. Ancak Muhammed bin Abdülvahab tevhid davasına başlayıp dinin unutulan bölümlerini insanlara tekrar anlatıncaya kadar bu böyle devam etti. Böylece İslam Arap Yarımadası'na elhamdülillah yine dönmüş oldu. Ondan sonra yönetici Aziz bin Muhammed bin Saud Zulhalasa'yı yıkmak için bir grup davetçiyi gönderdi. Ve onlar da bu putu tahrip ettiler. İçinde bulunduğu binanın bir bölümünü yıktılar. Hicaz'da bir ara Saud ailesinin hükümranlığı kesilince, cahiller tekrar Zulhalasa'ya ibadet etmeye başladılar. Kral Aziz bin Abdurrahman, Hicaz'da tekrar idareyi ele geçirince askerlerinden bir grubu Zulhalasa'yı yıkmak için gönderdi. Allah'a hamdolsun ki bu putu tamamen yok ettiler. Evet yani bu put zaman zaman hortlayıp yok oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği ders kabilesinin kadınlarının kalçaları Zulhalasa putanesinin etrafında sallanarak dönmesi hadisesi, gerçekleşmiş, vuku bulmuş ve Allah'a hamdolsun tevhidin gelmesiyle de yok olup gitmiştir. Tabi, Suud ailesinin bugün bir kraliyet ailesi olduğunu biliyoruz. Yani e, özlenen, istenen, Kur'an ve sünnete gerçekten icabet eden bir yönetim olması isteniyordu. Ancak Allah'a hamdolsun ki bir şekilde en azından e, Selef akidesinin o bölgede e, yaşatılması konusunda Allah Azze ve Celle bunları böylelikle sebep e, kılmıştır. Allah'tan hayır dileriz. Şirkin değişik şekilleri bazı ülkelerde görülmekte. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın La <Sessizlik> yedhebul leylü ve neharu hatta tu'bedel uzza ve uzza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Lat ve Uzza'ya ibadet edilmedikçe gece ve gündüz gitmez yani kıyamet kopmaz buyurmuştur Lat ve Uzza'ya ibadet edilmedikçe kıyamet kopmaz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın böyle söylediğini işiten Ümmü'ne Aişe Radıyallahu Anha hemen şöyle söyledi. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam, ben huve'llezî ersal ersal rasûlû rasûluhu bil-hudâ ve dînil hakki li yuzhirahu kullihi, Yani o Allah müşrikler hoşlanmasalarda kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderdi. Tevbe suresi 33. ayeti aleyhissalatü ve okudum dedi. Hani aleyhissalatü ve deyince lat ve uzzaya e, ibadet edilmedikçe kıyamet kopmaz. O zaman ümmüne Ayşe dedi ki ey Allah Resulü aleyhissalatü Allah şöyle buyurmuyor mu? O Allah Müşrikler hoştan masalarda kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle ile gönderdi. Bu ayet indiğinde ben bunun tamam olduğunu zannediyordum dedim diyor. Bunun üzerine Allahu Vesselam şöyle buyurdu. İnnehu seyakunu min zalika Dedi ki şüphe yok ki tamam olma bundan itibaren Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Tamam olma yani e, bu tamamlanma Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Sımmah yeb asallahu riḥan ta'yibe. Sonra Allah güzel bir koku gönderir, güzel bir rüzgar yani rüzgarla güzel bir koku gönderir. Fatwasi kullaman fi kalbi misqal habbetin kardal min iman. Ve, bu rüzgar kalbinde bir hardal tanesi kadar iman olan herkesi öldürür. فَيَبْقَ مَنْ لَا خَيْرَ ف۪يهِ Ancak yeryüzünde, kendisinde hiç hayır bulunmayan insanlar kalır. فَيَرْجِعُونَ ile dini اَبَائِهِمْ Ve sonra bunlar babalarının dinlerine geri dönerler. Yani, Şirk dinine geri dönerler. Dolayısıyla bu rüzgarın gönderilmesi, latif olan o rüzgarın gönderilmesi artık ahir zaman yani kıyametin en yakın alametlerinden birisidir. Çünkü kıyamet dünyanın en şerlileri üzerinde kopacaktır. Kalbinde zerre iman olan kimse o rüzgar sebebiyle ruhu kabz edilecektir ve şirkin şekilleri çoktur. Sadece taşlara, ağaçlara ve kabirlere ibadet etmekle sınırlı değildir. Aksine şirk, kendi nefislerinden kanunlar koyup insanları Allah'ın kanunlarını bırakıp kendi kanunlarına uymaya zorlayan ve kendilerinin de Allah ile birlikte ilah olduklarını iddia etmeye ve bazı tağutları Allah'a denk tutmaya kadar varabilir. Aynı şu ayette olduğu gibi ittahadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini rabler edindiler. Yani ittahadu ahbarahum ahbar yahudilerin din adamları, ve ruhbanahum e Hristiyanların din adamları bunları rabler edindiler. Bugün aynı şekilde Kur'an ve sünnete bakmadan, helal haramlığına bakmadan sadece kendi ilim ehline veya kendi üstadına veya kendi şeyhinin haram dediğini haram saymak, helal dediğini helal saymak. Allahu ekber. Böyle bir tehlikeyi ortaya çıkarmıyor mu? Alimlerini, din adamlarını ve abitlerini kendilerine yasayıcı olarak kabul ettiler. Yani helal ve haram sınırlarını belirleyenler olarak kabul ettiler. Çünkü onların helal ve haram dedikleri şeylerde onlara tabi oluyorlardı. Eğer helal ve haramı kabullenme böyle ise, eğer helal ve haramı kabullenmek böyle ise, insanların İslam'ı arkalarına atıp terk ederek, laiklik Komünizm, sosyalizm, demokrasi, ırkçılık gibi dinden çıkaran akımlara bağlanmaları sonrası bunların hali nice olur ve bununla beraber hala Müslüman olduklarını iddia etmeleri nasıl olur? Allah azze ve celle ayette buyuruyor diyor ki Allahu aleme Maide suresi 50. ayetti فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله siz hala cahiliyenin hükümlerini mi istiyorsunuz Allah'a iman edenler için Allah'tan daha iyi hüküm koyanlar kimdir Dolayısıyla Allah'ın şeriatı dışındaki bütün nizamlar cahiliyedir cahiliyedir cahiliyedir. Dolayısıyla bırakınız helal ve haram yapmayı bugün az önce isimlerini saydığımızla iklik dedik, komünizm dedik, sosyalizm dedik, ırkçılık dedik, demokrasi dedik. İnsanlar diyorlar ki hem Müslümanım hem komünistim. İnsanlar diyorlar ki efendim ben sosyalistim ve Müslümanım, ben laikim ve Müslümanım. Allah-u Ekber bu bir tezattır. Allah Azze ve Celle Nisa 115'te diyor ki وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ kendisine hak belli olduktan sonra yani sen eğer bu şeriatı hak kabul ettiysen veya şeriattan herhangi bir konuda hak kabul ettiysen kim Resule muhalefet ederse ve müminlerin yolundan yüz çevirirse onu gittiği o yolda tek başına bırakırız. Cehenneme süreriz. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ashabının gittiği yol. Ya da En'am Suresi 153. ayette Yüce Rabbimizin buyurduğu İşte bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyunuz. Başka yollara uymayınız. O yollar sizi hak yoldan ayırırlar. Dolayısıyla bugün birisi demokrasiye çağırmakta, birisi laikliğe çağırmakta, birisi ılımlılığa çağırmakta, birisi ırkçılığa çağırmakta Allah Teala ve Celle yere bir çizgi çiziyor, düz bir çizgi ve diyor ki ne? Ehde sıratu'l mustakim diyor ki ne? Bu Allah'ın doğru yoludur ve ve herih yanına da kısa küçük çizgiler çiziyor ve diyor bunlar da başka yollardır. Ve her birinin başında bir şeytan oturur. O şeytanlar da insanları o yola çağırırlar. Ve arkasından En'am suresi 153. ayeti okuyor. her hādehi sıratım mustakîm fettabi'û." İşte benim dost doğru yolum budur. Her gün namazda talep ettiğiniz "İhdinâ sıratal mustakîm" dediğiniz dost doğru yol budur. O halde o yolun müntesipleri, o yolun yolcuları o yola yakışmayan, o yola uymayan herhangi bir kuralı veya herhangi bir hükmü, hükme razı olmazlar, yüz çevirirler. Aynen bugün ise işte nasıl, bütün tartışma konularımız, bütün efendim değerlerimiz şunun üzerine kurulu, demokrasiye uygundur, demokrasiye de uygun değildir, demokrasi de bu böyledir, Allahu Ekber Allah'a sığınıyoruz, bütün cahiliyeden yüz çeviriyoruz. Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı Dost doğru yol üzere sabit kılsın. Söylenecek çok şey var ama inşallah ben konuma bağlı kalarak devam etmek istiyorum. Yine kıyamet alametlerinden bir diğeri, kötülüğün fuhş dediğimiz şey, yani İbni Kesir fuhşu şu şekilde yani fuhuş demiyoruz arkadaşlar fuhş. Hani ayet diyor ya inna llaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zi lqurbe ve yeneha ani lfahsha'i yani her türlü kötülükten ve münkerden alıkoyar manasında İbn Kesir fakhşun şu olduğunu söylüyor İbn Esir pardon kötülüğü ve çirkinliği şiddetlenen günahlar ve masiyetler yani aşırı derecede kötü ve çirkin olan günahlar Çoğunlukla fuhş kelimesi zina manasına da gelmektedir. Yani o en e, zirvesidir. Çirkin ve kötü olan her haslet sözlerde ve fiillere de fuhş denilebilir. Dolayısıyla fuhşun artması, akrabalığın kesilmesi ve kötü komşuluk kıyamet alametlerindendir. Evet. İmam Ahmet ve Hakim Abdullah bin Amr'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu divayet ettiler. La tequmu sa'atu hatta yadheral fuhşu ve tefahuş ve katiatur rahim ve su'ul mücaverah Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sözde ve fiildeki çirkinlik ve rezalet çoğalmadıkça, Sözde ve fiilde, Çirkinlik ve rezalet çoğalmadıkça, Akrabalık kesilmedikçe, Ve kötü komşuluk başlamadıkça, Kıyamet kopmaz. Allah'a ekber. Sözde ve fiildeki çirkinlik ve rezalet çoğalmadıkça, Akrabalık kesilmedikçe, ve kötü komşuluk başlamadıkça kıyamet kopmaz sedakta ya Resulullah aleyhisselatü vesselam doğru söylüyorsun ey Allah'ın Resulü çocuklarımızı sokaklara salamaz olduk gerçekten o kadar aşırı ileri derecededir ki hatta ilkokul düzeyindeki çocuklara kadar kötü ahlak inmiştir efendim Aşırı çirkinlikler söz ve fiilde görülmektedir. Tabarani el Enes radıyallahu anh'tan şöyle rivayet ediyor. ve vesselam şöyle buyurdu. Min eşratis sa'atil fuhş. Kıyamet alametlerinden birisi de fuhştur diyor aleyhisselatü vesselam. Vettefahuş ve katiatur rahim çirkinlik, rezalet ve akrabalık bağlarının kesilmesidir diyor aleyhissalatü vesselam. Kıyamet alametlerinden birisi de. Yine i̇mam Ahmed Ahmet İbni Mes'ud radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu şöyle buyurdu. yine inne beyne سَاعَ ah kat al اَرْحَامُ Muhakkak kıyamet kopmadan önce Akrabalığın kesilmesi vardır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hadis sahihtir. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın bize haber verdiği şeyler aynen gerçekleşmiştir. Birçok insan arasında edebe aykırı çirkinlikler yayılmıştır. En yaygın şey, şu an dünyada en yaygın şey. Yani bir toplumu tanıtmak istersen ahlaksız bir toplumda bu hadisin kapsamına girer. Efendim yalancı bir toplumda bu hadisin kapsamına girer. Aldatan bir toplumda bu hadisin kap kapsamına girer. İçki içen, zina yapan, Efendim ne bileyim e kumar oynayan ve ne derseniz bu hadisin kapsamına girer Ve bunlar oldukça fazla görülmektedir. Bu kişiler işledikleri günahları anlatmayı ve bundan dolayı gelecek olan şiddetli azabı umursamamaktadırlar. Yani hatta günümüzde günah bir övünme sebebi olmuştur. Adam oturuyor, efendim bir oturuşta ne kadar içki içtiğini övünerek anlatıyor. Veyahut, af buyurun, yani kötü kadınlarla nasıl düşüp kalktığıyla, övünerek bahsediyor. Ve buna benzer birçok şey. Buna benzer birçok şey. Ve bundan ötürü azabı da umursamamaktalar. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuyor mu? Birisi bir söz söyler güler geçer. Yani böyle nasıl hani böyle bir söz söyler etrafındakileri güldürür. Yani veya işte sohbet maksadıyla bir söz söyler güler geçer. Halbuki bilmez ki bu söz sebebiyle cehenneme bilmem kaç e, sene, 70 sene mi veya bilmem ne kadar dibine gönderilmiştir bu söz sebebiyle. O gülüp geçti, o sözü umursamadı, takmadı. Halbuki o sözden ötürü Yüce Rabbimiz o kimseye buğz ve onu cehenneme yuvarladı. Dolayısıyla işte bunlar bu ahlaksız ve çirkin fiillerde bulunan bu rezil kimseler hiç bunları umursamaz ve bir övünme sebebi kabul ederler. Akraba ziyareti aynı şekilde kesilmiş, kişi yakınını ziyaret etmemekte, hatta aralarında ayrılık ve zıtlık oluşmaktadır. Aylar, yıllar geçmekte. Onlar aynı beldede olmalarına rağmen ziyaretleşmemektedirler ve birbirlerini arayıp sormamaktadırlar. Hiç kuşku yok ki bu iman zayıflığının bir sonucudur. Muhakkak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akrabayı ziyaret etmeyi teşvik etmiş ve akrabaya ziyaretini kesmekten sakındırmıştır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. إن الله خلق الخلق, الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال Fazakelek. Kale, fazakelek. Diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakınız akrabalıkla ilgili nasıl haber veriyor. Muhakkak ki Allah mahlukatı yaratır yaratmaz. Mahlukatı yani bütün mahlukatını yaratır yaratmaz. Akrabalık kalkarak dedi ki, Burası akrabalık bağlarını kesmekten sana sığınanların makamıdır. Rabbimize hitaben akrabalık dedi ki Ey Rabbim burası akrabalık bağlarını kesmekten sana sığınanların makamıdır. Allah şöyle buyurdu. Evet, öyledir. Sen seninle bağlığını koruyanlara benim de iyilik etmeme, senden onu kesenlerden, benim de onu kesmeme razı olmaz mısın? Allah-u Ekber, dikkat ediyor musunuz kardeşler? Rabbimiz akrabalığa hitaben diyor ki, Ey akrabalık, sen, seninle bağlılığını koruyanlara benim de iyilik etmeme, senden onu kesenlerden benim de onu kesmeme razı olmaz mısın? Akrabalık, evet Rabbim ben bundan razı olurum dedi. Allah Azze ve Celle, bu hüküm sana mahsustur buyurdu. Yani, kim seni, yani sana sığınırsa, senle bana yaklaşırsa benden ona o, e, makbuldur. Ya da kim seninle arasını iyi tutarsa ben ondan razıyım, ona iyilikte bulunurum. Kim de senden yüz çevirirse, yani sılay rahim dediğimiz şey, ben de ondan yüz çeviririm buyuruyor. Sonra devamlı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu ayeti okudu. Muhammed Suresinin 22'den 24'e kadar olan ayeti okudu. Fehel اَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْصِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ve a'na absarhum efal yetadabbarun el-kur'ane am ala kulubin ala kulubin aqfaluha geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilitler mi var? Buyuruyor Rabbimiz. Dikkat ediniz. Allah Resulü ve Vesselam akrabalıkla ilgili hadisi zikrettikten sonra bu ayeti okuyor. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعُ rahim. Akrabalık bağlarını kesen cennete giremez. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Yoksa biz akrabalarımızı gözünün üstünde kaşı var diye mi beğenmiyoruz? Ya da bizim akraba ziyaretini kesmekle ilgili çok mu mazeretlerimiz var? Şeytan bize sağdan yaklaşıp şöyle mi diyor? Ya onlar işte efendim çok fitne yapıyorlar veya onlar senin davetinden yüz çeviriyorlar ya da onlar bid'atçıdır mı diyor şeytan bizlere. Ben size şunu hatırlatsam bana ne dersiniz? Allah Resulü ve Vesselam en büyük eziyeti akrabalarından görmedi mi? En büyük eziyetleri Allah Resulü ve Vesselam yakınlarından görmedi mi? O Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam değil midir ki secde halinde deve işkembesi onun üzerine bırakıldı? Ebu Leheb'in karısı değil midir ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'in yollarına ona eziyet veren şeyler saçan? Buna rağmen Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam vallahi onlarla akrabalık bağlarını kesmedi. Onlar müşrik değil miydiler? Onlar kafir değil miydiler? Yoksa biz akrabalık bağlarını doğru mu anlamıyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La yedhulul cennete rahim. Akrabalık ilişkilerini kesen cennete giremez buyuruyor. O halde bizden istenen akrabalara benzemek, onların varsa kötü duruşları, kötü örnekleri buna benzemek değildir arkadaşlar. Eğer siz Kapıları kapatırsanız nasıl davetçi olacaksınız? Nasıl tevhidi onlara ulaştıracaksınız? Bidatçıysa onu bidatından nasıl sakındıracaksınız? Eğer şirke düşüyorsa bu şirkten onu nasıl arındıracaksınız? Siz istemez misiniz ki akrabalık, akrabalarınız mahşer günü sizin için şahitlikte bulunsalar ve deseler ki Vallahi ya Rab işte bu falan oğlu filan veya falan kızı filan bizleri sadece sana kulluk etmeye davet ediyordu. Ne diyor ayette? Onlar batıl ve boş bir söz söyledikleri zaman bu sözden vazgeçinceye kadar oradan ayrıl, oradan uzaklaş diyor. Cahiller kendilerine sataştıkları zaman size selam olsun der, devam ederler varıdan il cahilin cahillerden yüz çevir yani onlara benzeme. Eğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'in şu emri bizler için bir ilke ise Aleyhissalatu vesselam buyuruyor diyor ki la taat li fi ma'siyetil halik. Allah'a isyanda hiçbir kulaya itaat yoktur. Ha, biz anne ve babamıza anne ve baba hakkının gereğini yerine getireceğiz. Ancak bizden bir masiyet isterlerse itaat etmeyeceğiz. Biz aynı şekilde akrabalık Allah azza ve celle bizden dilemiş ki sıla-i rahim yapalım. Biz bu sıla-i rahimi yaparken bizden bir masiyet isteyen olursa itaat etmeyeceğiz. Eğer onlar yanımızda bir isyan, isyana yönelirlerse hemen bundan yüz çevireceğiz, o ortamı terk edeceğiz ve bunu terk eden de diyeceğiz ki: "Ey falanlar, işte şu yapmış olduğunuz iş benim dinimde bana haramdır." Dolayısıyla sizlere de haramdır. Ya bu yaptığınız işten vazgeçersiniz, ya da siz bu işten vazgeçinceye kadar ben bu, sizin bulunduğunuz ortamdan yüz çeviriyorum. Lütfen söyler misiniz bu bir davet değil midir? Hatırlayınız. Ebu Talip son nefeste başucunda kim vardı? Bütün cahiliyeler, cahiller ona, onun etrafındayken onlara muhalefet eden, sağ elime ayı, sol elime güneşi verseniz davamdan dönmem diyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onların içinde değil miydi? Aleyhisselatü Vesselam diyebilirdi ki bu Talib zaten müşriktir deyip hiç oralara gitmezdi yüz çevirirdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona diyordu ki ey amcacığım la ilahe illallah de ki senin için şahitlikte bulunabileyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son ana kadar bile ümidini kesmiyordu. Dolayısıyla müşriklere benzemeden, onlara meyletmeden aynen duruşumuzu ortaya koymalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği gibi Allah akrabalıktan akraba bağlarından sıla-i rahimden razı olmuştur. Dolayısıyla bununla ilgili haberler çoktur birkaç tanesini daha paylaşayım kıyamet alametlerinden birisi de akrabalık bağlarını kesmektir. Bakınız ne buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhir. Kim? Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa. Arkadaşlar demiyor, dikkat ediniz. Bu ayetlere ilgi duymak gerekir. Demiyor ki Allah'a ve peygamberine inanıyorsa ya da demiyor ki Allah'a ve meleklerine inanıyorsa. Ya da demiyor ki Allah'a ve arşa inanıyorsa. Diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa. Niçin Allah'a ve ahiret gününe? Yani ahirete inanan bir kimse eğer buna inanıyorsa bilecek ki dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette görecektir. Yani sen eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsan senin bundan şüphen olmasın. Devamla diyor ki fele yu'zi carah Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Az önce söyledik komşuluk ilişkilerinin bozulması diye. Yani akrabalıkla ilgili ve komşuyla ilgili Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuyla komşusuna eziyet etmesin. Çünkü ederse bunu, bu kendisi için şedid olur. Bu kendisi için ağır olur. Çünkü ahirette bu onun karşısına çıkar anlamında yu'minu billahi vel yevmil diye başlıyor Allah Resulü sallallahu ve Yine başka bir hadiste Ali sallallahu aleyhi ve sellem men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fel yuhsin ila carihi. Ali Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyilikte bulunsun. İyilikte bulunsun. Gerçekten belki yeri geldiğinde zor bir imtihandır. Ama Müslüman budur arkadaşlar. Müslüman Kur'an ve sünnete tabi olur. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'mineti iza kadallahu ve rasuluhu emren en yekuna lehum min Allah ve رسول bir konuda hüküm verdiği zaman Mümin erkek ve mümin kadınların tercih yapma hakkı yoktur. Tercih yapma ne? İşime geldiğinde nefsimle, nefsimle müdahale edeceğim, işime geldiğinde Kur'an ve Sünnet diyeceğim. Yok böyle bir şey. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki: "Afa kitab wa tekfurun bi'bagh". Siz Kur'an'ın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yani işinize gelen yönünü alıyorsunuz, işine gelmeyen yönünü tek mi ediyorsunuz? O halde bize zor da gelse, akrabalık bağları, emre bil maruf nehyi anil münker ve komşulara iyi muamele ve onlara eziyet etmekten sakınma. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili diyor ki, مَا ذَالَ yusini bil jari hatta zanantu annahu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam komşuyla ilgili Cebrail bana o kadar çok geldi ki ben sandım ki zanantu diyor Aissetu vesselam ben sandım ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak dolayısıyla arkadaşlar akrabalık bağları veya az önce söylediğimiz kötü ahlak veya fuhuşun artması, kötü komşuluk gibi konular inşallah biz Kur'an ve sünnetin emrettiği şekliyle Kur'an ve sünnetin emrettiği şekliyle bunları hatırlatmış olduk. Bunları bize haber veren Kur'an ve sünnetten bazı hadisleri haber vermiş olduk. İnşallah son olarak kısaca yaşlıların gençlere benzemesi e, diyelim İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. Yakun kavmun yahdibuna fi ahiriz zaman ahiriz zaman bi's-sawd kehavasilil hamam la yarihun raihatel cenne Allahu ekber Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ahir zamanda saç ve sakallarını güvercin göğsü gibi siyaha boyayan insanlar olacaktır. Ahir zamanda saç ve sakallarını aynen güvercin göğsü gibi siyaha boyayan insanlar olacaktır. Onlar cennetin kokusunu Alamazlar. Onlar cennetin kokusunu alamazlar. La yeryhune raihate cenneh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiste haber verdiği şey zamanımızda gerçekleşmiştir. Bunu görebilmekteyiz. Erkekler arasında saç ve sakalını yaha boyatanlar çoğalmıştır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ancak hadiste gece geçen yani güvercin göğsü gibi sözü çağımızdaki bazı Müslümanların hali için yapıla, yapılan benzetmedir. Onların sakallarının yan taraflarını tıraş edip çenelerinde güvercin göğsü gibi sakal bıraktıklarını ve bunu da siyaha boyadıklarını görmekteyiz. Hani diyoruz ya arkadaşlar top sakal, top sakal ee, yani böyle burada bırakır ya da böyle efendim yüz bitiminden yani zuluflerinden aşağı ince bir şekilde bırakır ancak top sakal bırakır. Kimin adetidir bu? Kime benzemek istiyoruz? Kime benzemeye çalışıyoruz? Ve bunları da boyatırlar. Bırakın kadınlarımızı. Bugün erkeklerimiz bir berber koltuğunda oturdukları zaman... Saatlerce kalkmıyorlar, böyle saçlarını dik yapıyorlar, böyle fön çekiliyor, jöleler sürülüyor, yüzleri kremleniyor, böyle bir şeyler sürülüyor. Ve bu halde bekletiliyor, aynı böyle garip bir e, mahluk haline geliyor ve o halde bekletiliyor. Allahu Ekber, halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki, gusledilen, yani banyo yapılan yerde bevletmek ve her gün taranmak haramdır. Bir erkeğin her gün taranması haramdır. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biz birileri hemen bize cevap yetiştiriyor diyor, yetiştiriyorlar. Diyorlar ki tarak taşımak sünnet değil mi falan yani. Allah Resulü Aleyhisselatü sünnet birçok sünnetini terk etsen, ondan sonra tarak taşımaya gelince bu sünnet değil mi? Öyle mi? Aslında bu hadiste geçen taranmak haram değildir. Yani ancak bir erkeğin süslenmesi her gün her gün saçıyla saçını boyamakla, cilalamakla, efendim kendini bakması yani bir kadın gibi zinet zinetlenmesi aslında yasaklanmıştır. Yani bir erkek kadın gibi değildir. Allah Azza ve Celle erkeği farklı bir yaratılışla yaratmış. Kadını farklı bir yaratılışla yaratmış. Kadın, kadınlığına yaraşır şekildedir. Sakalsızdır, bıyıksızdır, saçları uzundur. Efendim fiziki yapısı farklıdır. Ama erkek öyle değildir. Allah ona sakal vermiş o kesiyor. Allah ona bıyık vermiş o kesiyor. Saçlarına farklı şekiller veriyor. Ve böylelikle, bir erkeğin sürekli makyajlanması diyeyim artık. Yani maalesef böyle erkekler utansınlar benim bu sözlerimden eğer varsa yani. Yani böyleleri utansınlar. Makyajlanmak erkeğe haramdır. Şuradan kıl çekecek, kaşına şekil verecek, saçına şekil verecek, sakalına şekil verecek ve aynen güvercin göğsü gibi bunu boyaması bu hem top sakal için geçerlidir hem de Saçını ve sakalını siyaha boyayanlar için de geçerlidir. Çünkü e, i̇bn Cevzi rahimullah diyor ki hadiste geçen Onlar cennetin kokusunu dahi alamazlar. Sözünün manası boyama sebebinden dolayı değil onlarda olan kötü bir fiil veya inanç sebebiyledir. Bundan dolayı boyamaları da onların görünen özelliklerindendir. Yani bu kadar, kötülükte o kadar ileri gitmiş ki artık boya da onu temsil eder hale gelmiş diyor e, i̇bn Cevzi. Bundan dolayı aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in haricilerin özellikleri arasında olan saçlarını sıfıra vurdurmak olduğunu söylemesi gibi. Yani haricileri Allah Resulullah ve Vesselam tarif ederken diyor ki saçlarını kazırlar. Dolayısıyla haricileri harici yapan şey saçlarını kazım, kazımaları değildir. Haricilerin harici yapan şey onların yaptıkları davranışlar, fiilleri yani inançları, akideleridir. ve Vesselam sadece onların tezahürlerinden birini zikrederken dedi ki saçlarını kazırlar. Dolayısıyla İbni Cevzi de gerçekten güzel bir e, yorum yapmış diyor ki, bu güvercin geridanlığına benzetilmeleri veya cennetin e, e, kokusunu alamamaları diyor şu sebepledir. Yani onların bu boya sebebiyle değil, o boyanın kendi günahlarını veya masiyet ehli olduklarını temsil etmeleri hasebiledir diyor. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam saç ve sakalın siyah renge boyanmasını yasaklamıştır. Say hadiste Cabir Bin Abdullah'tan geldiğine göre Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe kim? Ebu Bekir Radiyallahu Anh'in babası. Hatta biliyorsunuz Ebu Bekir Radiyallahu onun için dua et dedi. Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam ona dua etti. Sonra o iman etti. Sonra Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam dedi onun yanına gidelim. Ebu Bekir radıyallahu dedi ki, anam babam sana feda olsun. Ben nasıl seni babamın yanına gö götüreyim? O senin yanına gelsin ey Allah'ın Resulü dedi aleyhissalatü vesselam. Onlar çünkü Allah ve vesselam'ı her şeyden fazla seviyorlardı. Ancak Allah ve vesselam bu fetih gününde dedi ki, Ebu Kuhafe'nin saçları ve sakalları bembeyazdı. Allah Resulü vesselam onu bu halde görünce dedi ki, bir şey. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Yani onun bu beyazlığını bir şeyle değiştiriniz Ancak siyahtan sakınınız Yani siyah boya dışında Yani kına yapmak veya kızıl boyamak e, Meşrudur Ama doğrusu birçok şeyde e, Müminin akları övülmüştür Kişi fıtratını koruması en güzel olanıdır Allah Azze ve Celle bizi okuduklarımızı anlayan, okuduklarımızı anlayan ve bununla amel eden kimseler evet, hadiste geçen çok yaşlı kimsenin halidir. Çünkü hadiste geçen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, kendisine ebu, e, kuhafe getirildiği zaman ben beyaz akyuşan bandık otu denilen bir halde yani onun yanına geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun için bunu söyledi. Dolayısıyla biz de inşallah burada dersimizi noktalayacağız. Allah Azze ve Celle bizlere e, faydalı ilim nasip etsin. Aynen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi söylüyoruz. Allahümme innemen a'uzu bike ilmen la yenfeh faydası olmayan ilimden sana sığınırız. Allahümme nes'eluke ilmen nafian ve senden faydalı ilim dileriz. Faydalı ilim de muhakkak ki kendisiyle amel edilen ilimdir. Ee, ben burada sözlerimi bitiriyorum. Zannedersem konular açıktı ve soru da olmayacak. Allah sizlerden razı olsun. وَآخِرِ دَعْوَانَيْنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ bihamdik eşhedu اَشْهَدُ la لَا illa اِلَّا اَنْتِ اَسْتَغْفِرُكَ وَا اَتُوبُ